İklim için Paris sirvesine' doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Muratcan Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'dayız. İklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Can Tombil. Bugün müşterek dostumuz Ömer Madre yok. Aslında biz de yokuz. Bu bir kayıt programı ve bu kayıt sırasında hem ufak bir röportaj hem de güncel gelişmelerle alakalı olan konuları size aktarmaya çalışacağız bugün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 Silopi'de hali hazırda termik santral mücadelesi var ancak e, değil termik santral mücadelelerinin ana akım medyada duyulması. E, Cudi Dağı'nda yangın çıktığı zaman bile sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyayla e, bir tepki e, oluşturabilmişlerdi e, oradaki gönüllü arkadaşlar. Ve yine bu e, Cudi Dağı'ndaki yangına müdahaleyi de e, kendileri daha detaylı anlatırlar. E, kendileri müdahale edip aslında kendi çabalarıyla. Evet, söndürdüler. Ee, oradaki e sorun şu e tam olarak yani bütün bitkisi yani ürün üretim sebze meyve üretimi özellikle nar ve incir e çok meşhur üyerenin e bu termik santraller yüzünden e eskisi gibi bir verim al alamıyorlar. E ayrıca yani baktığımız zaman Çanakkale'deki ne duyduysak de aynı şey duyuluyor.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 binlerce ağacı da kendisiyle beraber yok eden bir santral ve maalesef ve 3 senedir aktif olarak çalışıyor ve çok büyük devasa bir şekilde o oradaki dua maalesef gün geçtikçe tahrip ediliyor, yok ediliyor. Yani bu zaten yangının orada olması da insanları birazcık da kafasında sureşete bırakabiliyor. Yani özellikle niye santrallerin çevresinde bu yangın olduğu insanın kafasını da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 kurulmuş Biz bununla iki senedir bir fiil mücadele, mücadele ediyoruz. Ondan önceki e, ile ilgili durumlarda da e, bir fiil yan, e, müde, müdahale ediyorduk, mücadele ediyorduk. Ama özellikle iki senedir e, çok daha örgütlü bir şekilde e, biz bunun bu işin peşinde e, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ama dediğimiz gibi çok ciddi bir sermaye gücü var, çok ciddi bir destek var. Özellikle e, CİNER grubu. E, sermaye açısından çok güçlü bir gruptur. Hı. Onun için bizim özellikle kamu oluşturmamız, ciddi bir kamu oluşturmamız lazım. Silopi çok büyük bir il ilçe. 120 bin nüfusuyla e neredeyse bölgenin en büyük ilçelerinde bir tanesi. 3 tane ülkeye sınır bir ilçe, stratejik bir ilçe. E ekonomik olarak çok giriş e çıkışın olduğu özellikle gümrük kapısı olması hasabıyla çok e genç bir il e ilçe ve maalesef ki bu iki tane termik santral biri 135 MW gücünde, diğeri de maalesef 405 MW gücünde. Biri florinle çalışıyor parkeyi, e, Ciner grubunun yangın olduğu bölgedeki açık köy sistemiyle çıkartan kömürle çalışan termik santral, asfaltit kömürle çalışan termik santral e, gücünü tesisle iki taraftan e, ilçemizi e, tabiri fabrika ise bir harabe şekline dönüştürmeye başladı. Evet, evet. Asfaltit de işte Cudi'de çıkarılıyor değil mi? Zaten o bölgede çıkarılıyor ve sizinle konuştuk. Asfaltit kömürü Cudi Dağı'nda özellikle çok büyük bir e, rezervi olan bir e, maden. Hı hı. Zaten madene özellikle ee, Hamma'de yakınlı açısından orada stratejik olarak kurulmuş hem bir taraftan e, oradaki kireç e, dağın bir kısmını açık huy sistemine dediğimiz gibi dinamiterle patatarak patatarak buradaki bir kısmını kireç olarak orada kullanıyorlar e, yine bir kısmını yine açık huy sistemiyle, kamyonlarla oradaki dağları taşları oradaki hayvanları ağaçları yok ederek tarif ederek dinamite patatarak maalesef oradaki madeni çıkartıp. Santral'da kullanıp tekrar oradaki karbonvursuz gazı, SO2 gazı, çünkü doksuz gazı, çok zehirli gazlar bunlar. Doğaya salınıyor. Aynı zamanda külü de çok e, maalesef herhangi böyle bir önlem alınmadan rastgele yapay tepele oluşturularak e, doğaya salınıyor. Ve bunlar yaratı soruna karışarak tekrar bizim e, doğamıza, bizim insanımıza çok ciddi zararlar veriyor maalesef. Evet. Ee, ben de şeyi sormak istiyorum. Ee, yani bu durum... Sadece e, Cüldü çevresine ve Silöp'e özgü bir durumda değil aynı zamanda. Türkiye'nin dört bir tarafından bu gibi şeylerle karşı karşıya kalan insanların hikayeleri geliyor. Onların direniş hikayeleri geliyor. Hastalık hastalıklara tabi oldukları hastalıklara dair hikayeler geliyor. Ve bu an, doğrudan anlatılıyor. Ama o, bir medyada görünürlüğü oluyor. Yani e, özellikle batı illerine baktığınız zaman bu görünürlüğü görebiliyorsunuz. Fakat... Mesela Cudi'yle alakalı bir durumu bile ne yazık ki sadece yangınla alakalı olarak e, görebilmemiz mümkün oldu bayram sırasında. E, peki bu e, diğer yerel hareketlerle bir bağlantı kurma gibi bir şey var mı? Durum var mı? Bir çaba var mı? Ya da böyle bir girişim var mı sizin içinde bulunduğunuz? Bizim e, işimiz iki taraftan çok zor. Yani bizim özellikle bulunduğumuz bölgeden kaynaklı insanlara e, kendimizi özellikle batıdaki...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 gayet de demokratik, gayet de hukuki eylemlerimiz oluyor. Ama hiçbiri maalesef medya yansımıyor. Ne zamanki biri bir küçük de olsa, bir taş atılsa, basit bir şey olsa hemen bunu çok abartarak medya yansıtıyorlar. Evet. Biz iki senedir düşünün biz suç dürüstüne bulunduk. Yani savculuk bize bir cevap verme gereği bile duymadı. Hemen reddedildi. Yani biz dedik işte burada iki tane santral var. Biz burada anayasını ele, at, ele atıncı maddesi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 bakılmıyor. Evet. Mesela medya biz beş altı ay önce elektrik ilgili çok ciddi sorun oldu. Biz bir eylem yaptık. Çok da güzel medeni böyle dilek balonları getirdik, oturduk. Hani çok da hoş geçti. 2000 bin üç bin tane genci biz topladık. En sonunda yine medya çok farklı lanse edildi. İşte yine. Bilmem nasıl geldiler tekrar yaktılar yıktıra diye evet. yani el insaf dedi ki bu kadar da medeni bu kadar da güzel bir eylemi bile böyle lanse ettiriyorsanız hakikaten de insanın yapabileceği çok da bir şey kalmıyor ama biz yine inadına, inadına demokratik hukuki en insani hakkımızı sonuna kadar kuracağız mücadelemize devam edeceğiz. Aslında o elektrik meselesinde de e, benim de fark ettiğim oradayken sık sık elektrik kesintileri oluyor değil mi? Ve uzun süreli elektrik çok, kesintileri çok oluyor. E, özellikle e, yaklaşık birkaç senedir özelleştikten sonra özellikle e, bu sorunlar daha da çok ortaya evet. çıktı. Bazen günlerce bazen saatlerce böyle haber verilmişler rastgele keyfi tamamıyla e, kendi şeylerine göre bir e, mesela adamlar e, kışın sabah altıdan sekize kadar rutin bir şekilde ve bir şekilde de kimseden çekilmeden yapıyorlardı ee, ve bunları bu insanlara 120 bin insana zeva görüyorlardı çok da e, hiççse çekilmeden bunu yapıyorlar biz çok e, kaymakamlıkla görüştük e, birçok koruma görüştük bu adamlar mesela bu kadar ciddi insanlara zarar vereceği yani e, bir e, hareketleri de oluyor mesela biz gittik konuştuk dedi ki böyle bir durum var bakın bu kadar insan mağdur oluyor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 Önümüzdeki günlerde çok, çok sağ olun ilgilendiğiniz önümüz, için gelişmelerden de haberdar oluruz hem de aynı şekilde kendi e, yaptığımız aktivitelerden iklim için hareketi içerisinde olan hareketlerden de sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler ben katıldığınız için. Katılı olarak bir şey söylemek istiyorum Elbette, özellikle e, ulaşmak e, ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmak bizim bir açımızdan çok önemli. Ha, evet. ya, biz buradan şunu tekrar söylüyoruz yani bizim hem biyo ekolojik üye olarak hem burada yaşayan bir e, vatandaş olarak da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 Yerel mücadelelerle tekrar ızıltılı konuşmaya çalışacağız bu programda. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İklim için. Paris Sirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Muratcan Can Tombi. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları.